Bugün günlerden Pazartesi ve ben Lara'da var. Bugün ilk programımı çekiyorum o yüzden bayağı heyecanlıyım. Ee, Konumuz Alper Dinçer. Alper Dinçer. Ee, bugün bu SBS'yi kaldırıp o yerine 36 sistemlik bir 36 sınavlık bir sistem gelmesini konuşacağız. Öncelikle bize bir R.G. tanıtabilir misiniz? Ee, Tabi. RG 2003 senesinde Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir e, aslında ilk başta proje. Ancak daha sonra e, zaman içinde e, bir işte bizim e, think and do tank dediğimiz yani hem araştırma yapan hem de pek çok farklı etkinlikle eğitime destek olmaya çalışan bir merkez. E, işte son 10 sene içinde eğitim politikalarında araştırma, savunum, e, faaliyetleri gösteriyor. Ayrıca e, eğitim ayağı da var. ERG'nin ee, öğretmenlere e, eğitimler verebiliyoruz, okul yöneticilerine eğitimler verebiliyoruz. E, her sene düzenlediğimiz iyi örnekler konferansı var. E, sene bir kez e, Türkiye'nin e, her her tarafından e, binlerce öğretmeni e, Sabancı Üniversitesi'nin kampüsünde buluşturuyoruz ve iyi örneklerini paylaşıyorlar. E, ayrıca e, her sene eğitim izleme raporunda bir rapor yayınlıyoruz. E, bu eğitim izleme raporları da en son bir senede eğitim neler gerçekleşti Türkiye'de, neler oluyor bunu özetliyor. Ben ben de orada eğitim reformu girişiminde politika analisti olarak çalışıyorum. Aşağı yukarı bu kadar. Peki çok teşekkürler. Peki 36 sınavlık sistem hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi sayı yani sınavın sayısı bir şey, tabii bir, bir burada bir kriter, hani bunun 36 değil de 2 ya da 5, 10, 14, 36 olması nasıl fark ediyor? Onu iyi anlamamız lazım. Ee, bir şey söylenebilir, öğrenciler daha çok sınavlara girecekleri için belki e, başarısız olmaları durumunu telafi etme şansları daha yüksek olabilir. Sadece bir saate, iki saate sınırlı kalmaz. E bu yüzden e, pek çok farklı seçeneklere şansları olacağı için başarılı olabilirler denebilir belki diğer taraftan şey denebilir daha fazla sınav olması daha fazla sınav stresi yaratır daha fazla sınav stresi daha fazla dershaneye gitmeye sebep olabilir e daha fazla dershaneye gitmek daha az sosyalleşmek daha az yani öğrencinin kendini gerçekleştirmesi için diğer diğer aktivitelere zaman ayırmasının önüne geçmesi kendisini keşfetmesini sağlayacak zamanda Test çözmesine sebep olur denebilir. Tabii bu yani iki iki taraflı bir şey, bir gelişme. Genel olarak 36 yani hani rakamın kendisiyle ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ancak bu sınavla ilgili yani tekrar sınav sisteminin değişiyor olması ile ilgili biraz daha genel geçer bir şey söylemek mümkün. Şimdi bildiğiniz gibi sınavlar merkezi yapılıyor SBS'de ve her öğrenci bir okula gidiyor, SBS'ye gireceği zaman. Lara sen senin daha girmene çok var. Evet. Sen şimdi altıdasın. Dolayısıyla sınava girdiğinde sınav ortamında tanımadığı insanlar oluyor, tanımadığı bir gözetmen oluyor. Şimdi ancak bu değişiklikle beraber artık her öğrenci sınava kendi sınıfında, kendi okulunda girecek. Gözetmeni de kendi öğretmeni olmasa bile kendi okulundan ya da çevre ...çevredeki okullardan bir gözetmeni olacak. Bu şekilde yani sınavın böyle organize edilecek olması... ...sınavın doğru şekilde yapılabilmesini sağlayacak mı? Benim endişelerimden bir tanesi burada... ...özellikle öğretmenlerin sınav sırasında kendi tanıdıkları, bildikleri öğrencilere yardımcı olması. Daha önce Amerika'da bu şekilde bir uygulama hayata geçirilmeye çalışılmış. Ben yanlış hatırlamıyorsam Kaliforniya'da bu arada öğretmenlerin bu tarz sınavlarda öğrencilere sürekli kopya verdiği ortaya çıkmış. Bence böyle bir risk var. Diğer risk, altı dersli sınavın yapılması düşünülüyor. Yani Türkçe, İngilizce, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgileri ve Din galiba. Şimdi ama sadece altı tane ders yok öğretim programında. Başka bir sürü dersler var. Diğer öğrenciler acaba ki diğer kalan derslerde test mi çözecek bu altı ders için? Yani spor dersinde, resim dersinde, müzik dersinde. Öğrenciler matematik testi, İngilizce testi mi çözecek? Bunu yani iyi düşünmek lazım. Gerçekten böyle yapmak istiyor muyuz? Sadece yani öğretim programının bir kısmındaki dersleri ölçe ölçecek miyiz? Bunu iyi düşünmek lazım. Sanırım burada evet. e, inkülap tarihi, Atatürkçülük de varmış. Yani inkülap tarihi ve ha. Atatürkçülük dersleri de varmış sanırım. Ama onlar e, bildiğim kadarıyla 6. sınıfın müfredatında yok. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam yedinci sınıfta başlıyor. Hı hı. Ya evet o e, şimdi be, ben yanlış bilmiyorsam sekizinci sınıfta uygulanacak sınav Evet ilk. E, önümüzdeki sene. Dolayısıyla hani belli ki zaman içinde yani yedilerde altılar da olacak gibi görünüyor. O zaman büyük bir, bir ihtimalle e, derslerin hangi sınavların hangi derslerden yapılacağını herhalde tekrar belirleyecekler. Tabi bu ne demek? Zaten şimdi durum belirsiz, ne olacağı belli değil. Ee, önümüzdeki senelerde de eğer bu sistem devam edecek olursa belirsizliğin azalmayacağını, tam tersine devam edeceğini görüyoruz. Mesela işte sen şey bilmiyorsun, bu aslında şimdi 6. sınıfta olacaksın. Gelecek sene büyük bir ihtimalle sen de 7. sınıfa geçtiğinde sınavların olacak ama hangi derslerden sınav olacak? Sınav sistemi ne olacak? Bunları bilmiyorsun. Bir de, pardon, Yok, bir de şey var. mesela bu sene 2013-2014 öğretim yılında 8. sınıflar girecekmiş. 6 ve 7'ler 2014-2015 öğretim yılında girecekmiş. Hı hı. Yani haberlere göre. Peki o hani bizim girmediğimiz 12 sınavlık 12 sınav sonra nasıl telafi edilecek ya da telafi edilecek mi? Ben onu da çok merak ediyorum. Şimdi bir şey diye düşünüyorsun değil mi? Ben yanlış anlamıyorum seni. Yani 2014-2015'te hem 6'larda hem 7'lerde sınav başlayacak. Öğrenciler bu yüzden yani 7. sınıflar daha az sınavla geçmiş olacaklar. Yani herhalde onlar hiç dikkate ama diye düşünüyorum ben. Ama bu asıl mesele, hani bunlarla ilgili çok spekülasyonda bulunmak şimdi çok mantıklı değil. Çünkü bilmiyoruz hiç ne hiç bilgi yok elimizde. Burada e, genel olarak bu politikalara karar veren insanların... E, iletişim, iletişimi iyi yönetemediklerini söylemek belki doğru olur. Çünkü sürekli belirsizlik yaratıyorlar. Belirsizlik olduğu zaman isterseniz bilgi kirliliği ortaya çıkıyor. E, bu da tabii şey, en önemlisi, yani bilgi kirliliği belirsizlik olduğu zaman insanlar, yani senin gibi öğrenciler, e, anneler, babalar, e, kendileri için doğru tercihleri yapmakta zorlanıyorlar, yapamıyorlar. E, bu da, sistemi düzgün bir şekilde işlemesinin önüne geçiyor doğal olarak. Bu şey yani bu belirsizlikle ilgili bizim hala bu meseleleri gazetelerden takip ediyor olmamız, televizyonlardan görüyor olmamız ve bu konuda en kilit noktadaki en önemli isimleri işte buna milliyeti Bakanı diyebilirsin ya da işte belki Müsteşar diyebilirsin hala net hiçbir açıklama yapmamış olmaları bu belirsizliği şey edamet ediyor. da çocuklara, öğrencilere zarar veriyor. Aynı zamanda evet. merakımız da artıyor. Ee, evet, me merak, merak şey bir çok iyimser bir sözcük. Endişe belki biraz daha şey olur. Çünkü evet. e, yani 8. sınıfa geçenler şimdi düşünüyordur gerçekten ne olacağını, değil mi? Bir de şey de var. 7. sınıfta bu çocuklar dershaneye gittiler, önemli bir kısmı. ve SBS'ye hazırlandılar. Şimdi sistem değişti. Yani bir bütün bir sene boyunca boş yere yatırım yapmış olduklar. Sen gitmiş bildiğim bilmiyorum ha sen gitmedin mi çok ben çok. beşi bitirdim bir de bu yüzde 40 öğretmen kanalı olacakmış ki hani bu da bayağı yüksek bir hmm. rakam sayı siz yani sence öğretmenler o adil davranır mı? Yani okuldan okula göre değişebilir, çünkü yani sonuçta bu bütün Türkiye'yi kapsayan bir şey olduğu için hani değişebilir sonuçta. Ya yani bazı okullarda adil davranırlar ama bazılarına davranmazlar diye düşünüyoruz. Hı. Yani mesela ne koşullarda öğretmen adil davranmayabilir? Yani belki aklınıza gelemeyecek şeyler ya da mesela böyle... O öğrencinin çalışkan olması, o yüzden ya da çalışkan olmaması ya da çalışkan olduğu halde derslerinde başarılı olamaması mesela hı -hı. bunu etkileyebilir. Mesela sence anneler, babalar kendi çocukları daha iyi okula geçsin diye e, öğretmenlerle e, konuşurlardı? Onlara baskı yaparlar mı kanaati yüksek tutması için? Olabilir. Yani hiç Yap, Bence bu riskli. Son derece böyle bir şey yapmak. Yani e, bunun bir de şöyle bir durum da var. O %40 aslında tam bir kanaat notu değil. Ders notu. Yani öğretmenlerin verdiği notun %40'ını eee ekleyecekler. Yani bir de kanaat notu diye ayrı bir şey var biliyorsun. Ondan bahsetmiyorlar bu olaylarla ilişkili olarak. Şimdi burada bir bu şeye manipülasyonu açık bir şey o %40. Yani ee, tabii ki hiçbir şey objektif değildi ve her şeyde biraz subjektivite var. Ee, ancak e, bu şeyi, yani o, o %40'ı anneler, babalar öğretmenlerin üzerine baskı kurarak etkileyebilir. Yani öğretmen kendi kişisel tercihleri doğrultusunda sadece bir öğrenciyi daha çok sevdiği için, doğrudan bu geçişi etkilediği için bu tercihleri farklı şekilde kullanabilirler. Okul yöneticileri... Öğretmenlere yine kendi çıkarları doğrultusunda baskı yapabilirler. Bu not için. Bu böyle bir pencere açıyor, bir risk, bir tehlikeye açıyor bizim için. Yani nasıl yöneteceğimizi iyi bilmediğimiz. Diğer mesele de bunların hiçbir olmasa bile Türkiye'de her öğretmenin ölçme değerlendirme becerisi aynı değil. Yani her öğretmen, şimdi ölçme değerlendirme diye bir eğitim bilimlerinde uzmanlık alanı var bir öğrenciye beş verdiğin zaman matematik dersinde atıyorum e, o 5 ne ifade eder o o beş işin her okulda aynı şeyi ifade edebilmesi için her öğretmeni hem öğretim programının hangi kazanımları hedeflediğini çok iyi biliyor olması lazım hem de onları nasıl öğreteceğini çok iyi biliyor olması lazım ama tabii ki Türkiye'nin her tarafında bunlar aynı değil yani. İstanbul'da özel okula giden bir öğrenci, mesela Eyüpoğlu'na giden bir öğrencinin öğretmeni büyük bir ihtimalle bu becerilere çok daha fazla hakim. Ama e, Iğdır'da bir ücretli öğretmenden ders alan bir, öğrencinin, e, bir, bir ücretli öğretmen ders alan bir ücretli öğretmen büyük bir ihtimalle o kadar aslında bu becerilere hakim değil. Dolayısıyla yine hiçbir şekilde e, müdahale olmasa bile öğretmenin notuna, olunda aldığın 5'le ya da 4'le, Iğdır'da aldığın 5-4 birbirinden çok farklı anlamlara gelebilir. Ama ikisi de en son noktada aynı şey. Yani o ne? Yüzde 40 Bu tabii şey sıralamayı doğrudan etkileyeceği için geçiş sıralamasını. Sınavın yani belirli bir ölçüde meşruiyetini maalesef zedeliyor. Bu noktada ama özellikle ben bu yüzde kırkın bu sistemden en kısa sürede, yani bu sistemin en kısa sürede vazgeçilecek parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Daha önceki iki örneklerde görmüştük bunu. SBS de mesela kanat notu vardı, etkiliyordu kanat notu SBS sıralamasını. O zaman anne babalar mahdava dava açtılar mahkemelere. Yani bu öğretmenin verdiği kanaat notları şişiriliyor, bizim çocuklarımız bu yüzden geride kalıyor dediler. Ve danıştay da bunların şeyini kabul etti, bu talebini kabul etti ve kanat notu kaldırıldı. Büyük bir ihtimalle bu daha ilk sınav olacak ve birileri zaten dava açacak ve kalkacak. Ee... Bu sistemin zaten hani, e, belki sene ya da 3 sene sonra hala kalıp kalmayacağını bilmiyoruz yani çünkü evet. o kadar her şey belirsiz ki. Mesela e, şimdi bir de okulların açılmasına bir ya da 2 hafta kaldı yani çok az bir süre. O yüzden 8. sınıftakilerin yani ben da hani yeminle olmak istemezdim açıkcası. Evet. Yani çünkü <gülüyor> mesela bizim okulumuz haftaya başlıyor. 8. sınıftakiler hani ne olacağını... Hı. Evet şimdi burada... Şimdi sen arkadaşlarının yerinde olmak istemezsin diyorsun. Bir de şey diyorsun. Bu da değişecek diyorsun. Yani o, o yüzden büyük bir ihtimalle aslında arkadaşların yerinde olacaksın 8. sınıfa geldiğinde. Çünkü sen geldiğinde büyük bir ihtimalle şeyler değişiyor olacak. O zaman da bir işte 6. sınıf öğrencisi ya ben Lara'nın yerinde olmak istemezdim diyecek. Hı hı. Ee, onun için şey hani şimdi şu anda onların yerinde olmaman onların yerinde olmayacağın anlamına gelmeyecek büyük bir ihtimalle. Ee, bu şey tabi yani ev evet, sistemler değiştirilebilir bir sürü daha iyi olduğunu düşün düşünülen pek çok farklı sınav sistemi e, hayata geçirilmek istenebilir ama bu şey meselesi yani iletişimin eksikliği anne baba öğrencilerin öğretmenlerin doğru şekilde bilgilendirilmemesi e, bu işlerin hep en son dakikaya yani, son son günlere bırakılması e, ya en azından bunu yap, yani bu en, bu engellenebilir. En azından yanlıştır doğrudur kararınızı verirsiniz. Açık şeffaf olur. Ee, ve ondan sonra ilerlersiniz. Bu belirsizlik yaratılması çok maalesef zarar veriyor. İşte sana mesela şimdi sen de bununla ilgili kaygın var içinde. Yani ihtiyacın var mıydı bu kaygıya? Yani ya da bu kaygın olmasına gerek var mı bununla ilgili? Bence yok. Ee, bu işin et evet, özellikle yani hani sınavlar bir tarafa şey iletişim yönetimi kısmını çok maalesef e, başarılı görünmüyor. Şimdi e, sen ne zaman ya yani sen şimdi dershaneye gitmiyorsun değil mi? Gitmiyorum ama e, yani şu anda gitmiyorum. Altıncı e, sınıfın içinde gitmeyi düşünüyor musun dershaneye? E, yani duruma göre. Olabilir. olabilir diyorsun. Evet. O durumda yani dershaneye gideceğin zaman sınav sistemini dikkate alacaksın değil mi? Peki bir şey soracağım. Sizce bu, bu sisteme yani bu kararı veren insanlar hani ne düşünüyordu? Yani ne düşünüyorlar? Bunu birkaç sefer Milliyetin Bakanı Navi Avcı açıklamaya çalıştı aslında yani o açıklamalardan bunun böyle hani iyi niyetle yapılan bir girişim olduğu ortaya çıkıyor. Bir taraftan şey var. Dershanelerin kaldırılması, kapatılması da bir yandan paralel giden bir süreç. yani bu test sisteminin ve bir sınav olmasını, eee dershane sistemini beslediği inancı var. ve biz eğer bir tane sınav yapmazsak ve bu işte merkezi bir şekilde CVS gibi olmazsa onun yerine zaten okullarda yapılan sınavın 6 tane sınavdan her ders için 6 sınav var bir, bir öğretim yılında bir tanesini merkezi olarak yaparsa o zaman hem okulda anlatılan konulara daha fazla önem verilir. Hem de e, sınav okulda olacağı için normal çocuğun karnalıklının bir parçası olacağı için e, dershaneye yönelme gibi bir problem ortaya çıkmaz. Böylece yani hem öğretim programının okulda daha iyi işlenmesini sağlar hem de zaten kapatmak istediğimiz dershanelerin de olan talep azalır. Belki gibi bir e, açıklama var bunun arkasında. Tabi e, yani büyük bir ihtimalle bu iki yani iki hedefte çok başarılı olamayacak. Çünkü e, yine geçişi belirleyeceği için bu notlar yine bu çocuklar o derslerden dershaneye özel derseye yönelilecekler. Dershaneye özel ders yönetilir yönelmenizde öğretim programının, yani okulda anlatılan dersin içi boşalacak. Hatta büyük bir ihtimalle işte belirttim diğer derslerde de, resimde, müzikte, sporda öğrenciler bu diğer dersler için test çözmeye başlayacak. Yani sadece matematik, İngilizce, Türkçe yetkilemeyecek genel olarak bir bütün olarak okul hayatını olumsuz etkileme ihtimali bir hayli yüksek. Bir de şey de var tabi, mesela şimdi sen geçen sene 5'tin, seçmeli derslerin vardı değil mi? Yok. Yok muydu? Bu sene olacak mı seçme dersin biliyor musun? Ee, yani... Bilmiyorum. Bilmiyorum, anladım. Yani eğer seçme dersin olacak olursa onlar da bir ayrı bir test çözme ve sınava hazırlık zamanı olarak kullanılıyor. Yani şey, e, yani en son noktada tabii ki hani dershaneden ve sınav kaygısından ya yani sınav baskısından kurtarma amacı da yapılan bir değişiklik belli ki. Ama büyük bir ihtimalle ikisini de arttıracak azaltmaktan ziyade. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum. Test usulü olmasının buna bir ya da işte test usulü olmasaydı da şöyle, bir etkisi var mıdır? Şöyle, test şimdi bizim Türkiye'de yaptığımız testlerde biz çocukların üst becerilerini ölçmekte çok başarılı değiliz. Yani gerçekten şey Mesela akıl yürütme becerilerini en üst seviyede testle çözmek bizim Türkiye'de çok uyguladığımız bir yöntem değil. Bunu yapmak mümkün. Öyle yani çok da, çoktan seçmeli testlerle o tarz becerileri de ölçmek mümkün. Ama biz onu çok yapmıyoruz. Neden bilmiyorum. Eğer daha böyle daha daha kompleks becerileri ölçmek isteyecekse o zaman sadece çoktan seçmeli sınav değil aynı zamanda açık uçlu sınavların da olması. E, ...faydalı olur bence. Yani çocukların aynı zamanda bir e, yazma becerilerinin mesela e, ölçülmesi için, bu tarz sınavların yapılması iyi olur. E, bence öyle yap yapılacak yapılacak olursa da sınavlar bence geçişi daha doğru bir şekilde belirler. E, çocuklar kendi yetenekleri, becerilerine göre daha doğru şekilde bu tercihi yapabilirler e, diye düşünüyorum. Burada bir şey şu. Ee, bu yani işin o kısmı yani bu hani e, çoktan seçmeli olsun mu olmasın mı ya da açık uçlu olsun mu çocukların yazma becerileri ne olacak konuşma becerileri ne olacak bunlar ölçülmesin mi şu anda e, yani kimsenin çok üzerine durduğu bir nokta değil. Büyük bir ihtimalle herhalde ancak orta uzun vadede gündeme gelir diye tahmin ediyorum bu soru. Bir de mesela şöyle bir şey var biz biz bir ders bazı derslerde böyle bazen işte sınıfımızın da etkisi oluyor işte o öğrencilerin ders işlenemiyor o yüzden biz mesela hep bir derste bir şube'den geri kalırdık mesela ama bu birkaç şube'de olunca bir sınavdan o konu çıkarılıyordu mesela merkeze olduğunda bu Hani nasıl olacak? Ya da olamayacak? Merkezi yolunda bu olamayacak. E, olamayınca da e, müfredatın eş zamanla işlenemediği için kadar problem olacak. Dolayısıyla öğrenciler aslında sınıfta öğrendiklerinden, gördükleri şeylerden değil, böyle hayali hiç aslında kendi tecrübelerine denk düşmeyen bir sınava girmek durumunda kalacaklar. E, bu yine büyük bir ihtimalle öğrencileri daha fazla okul dışına yöneltecek. Yani öğrenciler Okul dışı zamanlarda yine daha fazla özel ders tersaneyle neyse sınavdaki işte müfredat ona hazırlanmaya yönelecekler. Ee, bu konuda maalesef bu kadar yorum olur. Peki. Çok teşekkürler. Bu programın daha sonuna geldik. Ben teşekkür ederim.